Ve bana karşı gelmekten sakının. Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin, rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin. Siz kitabı, Tevrat'ı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? Yaptığınızın çirkinliğini anlamıyor musunuz?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 Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, kapısından eğilerek tevazu ile girin ve hıtta Ya Rabbi bizi affet deyin ki, biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenleri ise, daha da fazlasını vereceğiz, demiştik. Derken onların içindeki zalimler, sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de,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 onlar Allah'ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkâr ediyor, peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmalarıydı. Bütün bunların sebebi ise isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı. Şüphesiz inananlar, Müslümanlar ile Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiilerden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 Kur'an gelince onu inkâr ettiler. Oysa daha önce bu kitabı getirecek peygamber ile inkârcılara, Arap müşriklerine karşı yardım istiyorlardı. Tevrat'tan tanıyıp bildikleri bu peygamber kendilerine gelince ise onu inkâr ettiler. Allah'ın laneti inkârcıların üzerine olsun. Karşılığında nefislerini sattıkları şeyi kıskançlıkları sebebiyle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 Kur'an'ı inkar ederler. Halbuki o ellerinde bulunanı, Tevrat'ı tasdik eden hak bir kitaptır. De ki, eğer inanan kimseler idiyseniz, daha önce niçin Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Andolsun Musa size açık mucizeler getirmişti de, arkasından sizler nefislerinize zulmederek, buzağıyı ilah edinmiştiniz.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 Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Yakub oğullarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen Tevrat ve İncil ile bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilene iman ettik.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 Doğu da, batı da Allah'ındır. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. Böylece sizler insanlara birer şahit ve örnek olasınız ve peygamber de size bir şahit ve örnek olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık. Her ne kadar Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gelse de biz,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 ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip, onu az bir bedel ile değişenler var ya, işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak,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 Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikafta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye ayetlerini insanlara böylece açıklar. Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin.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 Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takva. Allah'a karşı gelmekten sakınmadır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının. Hac mevsiminde ticaret yaparak, Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte, size bir günah yoktur. Arafattan ayrılıp, sel gibi müzdelifeye akın ettiğinizde,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 Bunlar cehennemliklerdir orada sürekli kalacaklardır. İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler şüphesiz bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki onlar da hem büyük günah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 onlar zalimlerin ta kendileridir. Eğer erkek karısını üçüncü defa boşarsa, kadın onun dışında bir başka kocayla nikahlanmadıkça ona helal olmaz. Bu koca da onu boşadığı takdirde, onlar kadın ile ilk kocası, Allah'ın koyduğu ölçüleri gözetebileceklerine inanıyorlarsa,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 Derken Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud, Câlût'u öldürdü. Allah ona, Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediğini öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğerlerini savması olmasaydı, yeryüzü bozulurdu. Ancak Allah bütün alemlere karşı lütuf sahibidir.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 ''Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.''